Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nesta'firu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati Men yehdihi Allahu fe la ve men yudlil fe la hadiye lehu. Ve eşhedü la ilaha illallah vahdehu ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve rasuluhu. kitabullah ve hayral hadihi Muhammedin sallallahu ve sellem. ve şerral umuri mütezafatuhha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin Evet Allah izin verirse bugün tefsir dersimizde Enbiya suresinin 68. ayetinden devam edeceğiz. Biraz hızlı geçeceğiz yetiştirmek için. Çarşamba akşamı yine diğer bölümünde yapıp Enbiya suresini tamamlayacağız inşallah. Haftaya cumartesi ise Elbaniyat diye e, akide, menheç, fıkıh, tefsir, genel içerikli Elban Rahimullah'ın konferanslarından, fetvalarından derlediğimiz çalışmayı sunmaya başlayacağız. O, o zaman yani haftaya e, başladığımızda 7-14 yaş arası çocuklarda katılabilir. 68. Ayet Enbiya Suresi Dediler ki eğer yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunur. Evet, geçtiğimiz derslerde İbrahim Aleyhisselam'ın kavmiyle olan kıssasından bahsedilmişti ayetlerde ve nihayetinde kavmi İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl cezalandıracaklarını konuştular ve bu ayette bu bildiriliyor. bildiriliyor. Dediler ki, eğer yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Yani dininize, üzerinde bulunduğunuz o şirk dinine destek olmak için onu yakın. 69 Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik. Fakih el-Muğiran'ın azatlı cariyesi Fakih bin el-Muğiran'ın azat cariyesi sahibi Ayşe radıyallahanın yanına girince evde bir mızrak gördü. Dedi ki: Ey mü'minlerin annesi nanesi ne yapıyorsun? Ayşe radıyallahan'a dedi ki: Bununla şu kelerleri öldürüyorum. Zira binti sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle haber verdi. İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman keler dışında, yeryüzünde ne kadar hayvan varsa bu ateşi söndürmeye çalıştı. Ama keler daha çok yanmaz için ateşe üflüyordu. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelerin öldürülmesini söylemiştir. Bunu sahip bir isimadla Ahmet bin Amber, İbn-i İbn-i İbban Ebu Yala ve Mucem Lefsat'ta Taberani rivayet etmişlerdir. Yine Ayşe radıyallahu anh gelen diğer rivayette, Nebi ve Vesselam, kurbağa İbrahim Aleyhisselam için ateşi söndürmeye çalışırken, keler daha çok yanmaz için ateşe üflüyordu. Bu yüzden kurbanın öldürülmesi yasaklandı, kelerin ise öldürülmesi emredildi. Bunu da Abdurrezzak Musannef'in sahip İslam İslam'da rivayet etmiştir. Burada işte kurbanın da öldürülmesinin hikmetini öğrenmiş oluyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a tıp için yani tedavi için kurbanın öldürülmesi sorulduğunda yine yasaklamıştır. Demek ki bunun hikmeti bundan dolayıymış. Kelere gelince keler bizim buralarda Allah-u Alem yeşil islam dedikleri zehirli keler. Yani keler böyle bir hayvan. Ayşe radıyallahu anh'a da işte evinde mızrak bulunduruyormuş ki Allah Resulü bunun öldürülmesini emrettiği için onu o, o işte kullanıyor. Ebu İrera radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman şöyle dedi. Allah'ım sen ki semada teksin, ben de yeryüzünde sana kullukta tekim. Bunu Hasan Birisnat'la Bezzar, Abdülhak el-İşbil'i, Ahkam'ül Kubra'sında, Ebu Naim Hilye'de, Hatip tarihinde, İbn Asakir tarihinde, Darih Kutni el-İler'de, Ahmet bin İbrahim el Vasti i̇bn Şeyhul Harameyn, Sifatul Rabde, Darimi el-Reddallel-Cehmiye'de, er Havz ibn-i Acer Muhtasar Zewadil Bezzar'da zikretmişlerdir. E, bu hatırlayacaksınız e, Süddi Rahimullah'ın En'am en suresinde daha önce bahsettiğimiz uzunca rivayetinde de geçiyor. Yani Süddi i̇bn Abbas radıyallahu rivayet ediyor ateşe atıldığı zaman, atılacağı zaman böyle demiş İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabb sen semada teksin. Ben de sana kullukta tekim. Yani benden başka seni birleyen yok manasında. İbn Abbas radıyallahu İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dedi demiştir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ee, Burada evet bunu Buhari rivayet eder. Bazı ayrıntıları şöyle anlatılıyor. Ee, yani bu ayrıntılar Mücahit Rahimullah'tan, Katade Rahimullah'tan, Süddi'den, yani bunun gibi tabiin ulemasından geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu olarak gelen sahih rivayetlerde bu ayrıntı yok. Ama tabiin döneminde sayı olarak geliyor. Yani Mücahit, Süddi, Katade gibi. Yani bunlar ilimlerini sahabeden alan kimseler. Dolayısıyla e, merfu olarak zayıf gelen rivayetleri destekler mahiyettedir. Bu rivayete göre İbrahim Aleyhisselam ateşe atılacağı zaman Cibril ona gönderiliyor ve ona şöyle bir talimat veriliyor Allah Azze ve Celle tarafından. Ona de ki yani İbrahim'e de ki benden bir ihtiyacın var mı? İstersen seni bu durumdan kurtarayım. Eğer senden bir istekte bulunursa o başka bakalım ne yapacaktı yani Allah Azze ve Celle böyle bir imtihanla gönderiyor. Cibril Aleyhisselam da bununa gelince, işte benim listeğim var mı? Hayır, benim alemlerin Rabbinden başka hiç kimseye ihtiyacım yok diyerek böyle bir mukabelede bulunuyor. O esnada işte bunu söylüyor. Hasbiyallahu Rabbi ve huve ni'mel vekil diye bu sözü söyledi. Yine bildiriyor. Yani orada tevhidi gerçekleştiriyor. Yani Cibril Aleyhisselam yetkiyle gönderiliyor. Ona yardım edebilecek bir yetkiyle gönderiliyor. Ve böyle bir durumda İbrahim Aleyhisselam'ın ondan yardım istemesi caiz. Neden? Çünkü yetkiyle geliyor. Yani Allah'tan bir izinle bir yetkiyle geliyor. Ondan yardım etmesini de isteyebilirdi. Yani bu bir ruhsattır bir nevi. Fakat İbrahim Aleyhisselam tevhidin doruğunda, zirvesinde olduğu için alemlerin Rabbi benim durumumu görüyor. Herkesten en iyi o biliyor. Ee, yardım istersem de ben sadece ondan isterim. ondan takdir ederse ben ona razıyım diyerek bu tevhidinin tevhidindeki kemalinin neticesinde de işte 69. ayette bildirildiği gibi Ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol emri geliyor ateş ona serin ve selamet kılmıyor İbn Abbas radyalanmadan gelen rivayet dedi ki ateşe serin olmasının yanında zararsız olması da emredilmeseydi şayet İbrahim Aleyhisselam onun soğukluğuyla ölebilirdi yani sadece serin ol denilseydi o soğukluk İbrahim Aleyhisselam'ı öldürebilirdi. E, kuni, berdem ve selama. Yani hem serin hem de selametli. Yani dondurma gibi bir zararda görmeksin selametli olması emredildi. 70- Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. 71, onu ve Lut'u kurtarıp içinde alemler için bereketlendirdiğimiz yere çıkardık. Allah Azze ve Celle burada tabii muhtasar bir şekilde zikrediyor, kıssalara işaret ediyor. Başka ayetlerde başka ayrıntılarını da veriyor. Lut Aleyhisselam'ın kavmiyle olan kıssası İbrahim Aleyhisselam'la ilişkisi başka ayetlerde ayrıntılı veriyor. Burada işareten zikredildiğini görüyoruz. Hasan el Basri dedi ki, alemler için bereketlendirilen yerle kastedilen Şam'dır. Yani bunlar Şam'a çıkarıldılar, oraya yönlendirildiler. Katade dedi ki İbrahim Aleyhisselam Irak bölgesindeyken kurtarılıp Şam bölgesine çıkarılmıştır. Bu rivayetler ayrıca şunu da gösteriyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı yer Urfa falan değil. Zaten bu bölgeye sonradan geliyor. Yani Bu bölgelere İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldıktan sonra geliyor. Yani e, halk arasında yaygın olan işte o Urfa'daki Balıklı Göl'ün İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı yer olduğu şeklindeki söylentilerin aslı yoktur. İbrahim Aleyhisselam Irak bölgesinde o bölgelerde böyle bir musibete uğradıktan sonra kavmi tarafından bu musibete uğratıldıktan sonra Allah onu kurtarıyor ve bundan sonra Şam tarafına geliyor. E, yani Harran tarafları falan yani e, ateşe atıldığı yer kesinlikle değil. 72. Ona İshak'ı ve fazladan olarak da Yakub'u başladık. Her birini salihler kıldık. Mücahid Rahimullah nafileten kelimesi bağış demektir. Yani ve ve hep nalehu İshak'a ve Yakub'e nafileten ve kullen cealna salih. Salih-i en eslahullah. Buradaki nafileten bağış demektir diyor. İsra Suresi'nde de nafileten lek diye Gece namazından bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam has olarak nafileten ifadesi kullanılıyor. Burada bildiğimiz manada nafile. Yani Burada da bu ayette geç manası da bağış, lütuf manasındadır. 73 Ve onları emrimizle doğru yolu gösteren önderler kıldık. Onlara hayırlar yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermelerini vahyettik. Onlar yalnızca bize ibadet eden kimselerdi. Bu ayetlerin açık ifadesiyle önceki peygamberlerde de demek ki onların emirlerinde namazı kılmak, zekatı vermek gibi İslam'ın şartları olan fiiller var idi, emrediliyordu. Katade dedi ki Allah onları Allah'ın emri hususunda kendilerine uyulan önderiler kıldı. Allah'ın emriyle insanlar doğru yola iletirler, onları Allah'a ve Allah'a kulluğa çağırırlardı. 74 Lut'a gelince ona da hüküm ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira onlar gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. İbn Abbas radıyallahu anh, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lut kavminin amelini yani livatayı yapanları bulduğunuz zaman livata yapanı da kendisine livata yapılanı da öldürün. Bunu Ahmet, ziya ül Muhtarede muhtaride Hakim, Tirmizi Ebu Davud, i̇bn Mace ve Taberan'ın sayısınatla rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, diğer rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Allah Lut kavminin amelini işleyene lanet etsin. Bunu üç sefer söylüyor. Bunu İbn-i İban, Ahmet, Ziya ve Hakim sayısınatla rivayet etmişlerdir. Enes radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim şu beş şeyi yaptıklar zaman yerle bir edilirler. Aralarında lanetleşme ortaya çıkar, içki içerler, ipek giyerler, şarkıcı kadınlar edinirler, erkekler erkeklerle yetinir, yani livata yapar ve kadınlar kadınlarla yetinirse, yani lezbiyenlik yaparsa. Bunu tarihleriyle, rivayet yollarıyla Hasen derecesine ulaşan e, isnatlarla Taberani evsatta ve Muhsindir Şami'nde, Beyhak Şuhab'da, Ebu Naim Hilye'de rivayet etmişlerdir. Elbani Sayhü Tergip'te Hasenli Gayri'yi demiştir. Ebu Musa Leşar Radyalan'tan gelen rivayette de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Erkek erkeğe ilişki kurarsa ikisi zina etmişlerdir. Kadın kadına ilişki kurarsa ikisi zina etmişlerdir. Bunu da Beyhaki, Sünende ve Şuab-ı Liman'da Seniznat'la rivayet etmiştir. Yani bu cinsi sapmalar Lut Aleyhisselam'ın kavminde ilk defa <gülüyor> görülen bir şeydi. Lut Aleyhisselam onları bu yüzden uyarmış, sakındırmış. Kavmi dinlemeyince de Allah onlara azaba uğratmıştı. Bu ümmetin de, yani Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam nasıl ki hadisinde bildiriyor, sizden öncekilerin işledikleri şeyi adım adım, karış karış, izlemedikçe, sizler de yapmadıkça e, kıyamet kopmaz. Yani bunu bildiriyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Uyacaksınız bunlara diyor her konuda. Hatta bir kelerdeliğine onlardan birisi girmişse bu ümmetten de bunu yapan olacak. Anasıyla zina eden olmuşsa geçmiştekilerde bu ümmette de bunu yapan çıkacak diyor. E, bu minvalden, yani biz bakıyoruz ki Lut Aleyhisselam'ın kalminde bu sapıklıklar var. O halde bu ümmette de bunlar olacak. Ki vaki olarak bugün meydana geliyor zaten. İslam beldelerinin çoğunda maalesef bu pislikler yayılmıştır. Lanetleşme, aralarında lanetleşme zaten e, var olan bir şey. E, epeydir olan bir şey. İçki içme, ipek giyme, şarkıcı kadınlar edinme. Erkeklerin erkeklerle yetinmesi ve kadınların kadınlarla yetinmesi oldukça yaygınlaşmış durumda. Bunun sosyolojik bir sürü sebepleri ve sonuçları var. Ama e, kevini takdir olarak şu bildiriliyor: Bu yaygın bir hal aldığı zaman, e, yani aralarında salih kalmadığı zaman bir toplumda bu pislikler böyle genel bir hal genel bir yaşantı aleni yapılan bir durum haline geldiği zaman işte o zaman yerle bir edilme gibi bir tehlike var. Bu yerle bir edilme depremler olabilir. Sel felaketleri olabilir. Mesela Endonezya o Açe dedikleri yeri biliyorsunuz yani. Burada alabildiğine bu pislikler vardı. O sel felaketi, denizin, işte fırtınaların e, iptila edilmesi. Maalesef oradaki insanlarda böyle pislikler vardı. Ve Allah onları böyle cezalandırdı ve halen buna benzer pislikler devam ediyor. Endonezya'da, orada, burada. Arap ülkelerinde hahizea bu pislikler yayılıyor. Ne zaman ki genel hal halini alırsa aralarında emri maruf, nehyani münker kalkarsa bu ne demek? Yani kötülüğü böyle aleni bir şekilde yapıldığını görüp de buna mani olan kimse aralarında kalmazsa böyle bir şey olduğu zaman Aralarında salih olanlar da zamanla onlara uyum sağlamaya başlar. Yani kötülükler sirayet etmeye başlar. Bu işte böyle bir genelleşme haline geldiği zaman ya düşmanları onlara musallat edilir, toptan e, bir yıkıma uğrarlar veya afetler. Fakat şahsen e, tefekkür ettiğim zaman bu olayları düşmanların musallat edilmesinin sebebini genelde e, bidatlerin, batıl itikatların yaygınlaşması sebebiyle, yani aralarında neredeyse doğru akide üzere, doğru menhec üzere kimse kalmadığı zaman Allah onlara düşmanlarını musallat ediyor. Onlara yenik düşürüyor. Yani beşeri düşmanlarla yenik düşürüyor. Bunun gibi ahlaki bozulmalar, hayanın yerle bir olması, fıtratların bozulması gibi haller meydana geldiğinde de bir toplumda, ee, o zaman işte musibetler, afetler dediğimiz, doğal afetler dediğimiz şeylerle helak ediliyorlar. Yani benim gözlemlediğim bu. Yani illaki böyle olacak diye bir şey yok. Fakat bir hakikat Allah e, nasıl değerse öyle yerle bir ediyor. Evet. 75. Onu rahmetimizle kabul ettik. Çünkü o salihlerden diyanı. Lut aleyhisselam. 76. Daha önce Nuh da dua etmiş. Biz onun duasını kabul etmiştik. Böylece kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. 77. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden koruduk. Gerçekten onlar fena bir kavim miydi? Bu yüzden topunu birden boğduk. Yani aleyhisselamın kavminin helak edilişi, tufan ile oldu. 78. Davud ve Süleyman'ı da bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları gece o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bu salkınları oluşmuş bir bağ idi. Yani üzüm bağı. Ve koyunlar onları bozmuştu. Davud aleyhisselam koyunların bağ sahibine ait olduğuna hükmetti. Yani koyunlar bu bağları bozduğu için tazminat olarak koyunları bağ sahibine verecek. Koyunların sahibi diye böyle hükmetti. Süleyman aleyhisselam ise şöyle dedi. Ey Nebisi hüküm bundan başkadır Davud Aleyhisselam hüküm nasıldır diye sordu Şöyle cevapladı Bağı koyun sahibine verirsin Bağı Yani bozulan bağı koyun sahibine verirsin Eski haline dönünceye kadar ona bakar Yani tamir eder düzenler Bakımını yapar eski haline getirir Koyunları da bağ sahibine verirsin Onlardan istifade eder Nihayet bağ eski haline döndüğü zaman Bağı sahibine koyunları da sahibine verirsin yani bir nevi şey gibi, Neden denir ona? İpotek gibi bir şey oluyor bu. İşte bu ayet bu konu hakkındadır diyor İbn-i Mesud Bunu taberi, hakim ve hakir rivayet etmişlerdir. E ve katade dediler ki, nefş, nefş kelimesi, bu ayette geçen iz nefeşet, buradaki nefş kelimesi, sadece gece olan yayılmadır, mehel ise gündüz yayılmasıdır. Yani bu Arap dilinde bunun kullanılış şekline, dair bir açıklama yapıyor Zühri ve Katade. Haram bin Muhaysa'dan Bera bin Azip radiyallahu anh'ın devesi bir bahçeye girip ekinlere zarar verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gündüz vakti bahçenin korunmasının bahçe sahibine ait olduğuna. Gündüz vakti gündüz vakti girmişse bak burada başka bir ayrıntı görüyoruz hadiste eğer koyunlar bahçeye gündüz vakti dalmışlarsa bahçeyi korumak bahçe sahibinin, bahçe sahibinin vazifesi Sürünün ise gece verdiği zarardan sürü sahiplerinin sürü, sorumlu olduğuna hükmetti. Yani sürü eğer gece dalmışsa bir bahçeye, gece koyunlarını veya mallarına sahip çıkmak mal sahibinin vazifesi. Yani böyle de bir ayrım var. Bunu Abdurrazak, Ahmet, Ebu Davud, İbn-i ve Taberi sayı rivayet etmişler. Evet, demek ki burada Zühri ve Katade'nin açıklamasının önemi ortaya çıkıyor. Bu rivayetle... E bu ayetin cem edilmesi için. Ne, de, ne demekmiş? Demek ki e, iz yahkumani fil iz nefeşet. Yani gece yayılmaz. Demek ki e, Süleyman ve Davud Aleyhisselam'ın Aleyhisselam zamanlarına meydana gelen bu bağa girme olayı gece meydana gelmiş. Bundan dolayı böyle bir hüküm vermiş. Ama gündüz ise gündüz bağ sahibi, bahçe sahibi işte benim bahçeme falanın koyunlar girdi, bozdu, tazmin etsin diyemiyor. Niye? Çünkü bahçesini korumak gündüz vakti bahçe sahibine aittir. Ama gece girmişse bu sefer mallara e, muhafaza etmek, onları korumak, e, yanlış bahçelere girmesine engel olmak, mal sahibinin vazifesi. Bu ayrım geliyor bu hadiste. 79. Bunu Süleyman'a biz kavratmıştık. Yani Süleyman Aleyhisselam böyle parlak bir fetva verdi ya o meseleyi çözmek için. Bunu biz kavratmıştık. Bakın bu e, vahiy gayrimetluğun e, delillerindendir esasında bu ayet. Çünkü Süleyman Aleyhisselam'a bu Allah Azze ve Celle'den bir doğrudan e, Cibril vasıtasıyla veya kitap vasıtasıyla bir vahiy değil de fehmettirme, ilham yoluyla olan vahiy olduğunu e, ifade ediyor. فَفَهَّمْنَاهَا Süleymane <gülüyor> Süleymane, burada mefuul geliyor, biz onu anlayışlı kıldık, bu, bu şekilde kavramasını biz sağladık. Deniliyor. Biz onların her birine hüküm ve ilim verdik. Yani Davud Aleyhisselam'a da Süleyman Aleyhisselam'a da. Davud ile birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları, demek ki dağlar tesbih ediyor. Ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Ebu Rer radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kadının yanlarında iki oğulları varken kurt gelip iki oğuldan birini alıp gitmişti. İki kadın Davud Aleyhisselam'ın hakeminine başvurdular. Kalan çocuğun büyüğe ait olduğuna hükmetti. İkisi Davud Aleyhisselam'ın yanından çıktıklarında Süleyman Aleyhisselam ikisini çağırdı ve Bir bıçak getirin çocuğu ikisi arasında pay edeyim. Çocuğu ikiye böleyim dedi. Kadınlardan küçük olanı Allah sana rahmet eylesin. Bu onun oldur, onu kesme dedi. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam çocuğun küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Evet bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani böyle <gülüyor> çocuğu kesme gibi bir şey söz konusu olunca kendi evladına daha merhametli olan küçük kadın ne yapıyor? Çocuktan vazgeçiyor. Niye? Yoksa ölecek yani kesilecek. Ee, i̇şte bu merhameti gördüğünden kendi evladına daha merhametli olan bu kadınındır bu çocuk diye e, böyle hükmediyor. Katade dedi ki tesbihten kasıt yani bu ayette bahsedilen dağların kuşların tesbihinden kasıt. Namaz kıldığı zaman dağlar ile kuşların da Davud Aleyhisselam'la beraber namaz kılmalarıdır. Keyfiyetlerini Allah'tır. 80 ona savaş sıkıntılarınızdan sizi korumaz için zırh yapmayı öğrettik. Yani sanate lebus, zırh, burada lebus, zırh, savaş zırhı kastediliyor. Sanate yapmak sanat, sanat kelimesi buradan geliyor. Yani Kur'an'ı bir kelime sanat zırh sanatını ona biz öğrettik diyor Allah Azze Celle. Artık şükredecek misiniz? Katade dedi ki, önceleri savaşlarda kullanılan zırhlar düz levhalar şeklindeydi. Yani giyilen şeyler değildi. Kıyafet şeklinde değil. Onu halkalar şeklinde diken ve giyilecek şekle sokan ilk kişi Davud Aleyhisselam'dır. Bunu Taberi Abdülrezzak, Ebu Şeyh El Azamet'te rivayet ediyorlar. 81. Süleyman'ın emrine de Hasırga rüzgarı verdik. Onun emriyle içinde bereketli kıldığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz. Katade dedi ki Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'ı Davud Aleyhisselam'a varis kıldı. Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'ı onun nübüvveti ve hükümdarlığına varis kılarken bunun yanında rüzgar ve şeytanları da emrine verdi. Yani cinleri, yani Cinlerin yoldan çıkmış olan, şeytanın emrinde olanları ona boyun eğdirdi, onun emrine verdi. O ne derse yapmak zorundaydılar. Kölesi gibiydiler yani Süleyman Aleyhisselam'ın. Aynı şekilde rüzgar da onun emrine verilmişti. Çok ayrıntılı detayları bilmiyoruz. Yani İsrailiyat'ta e çok şey anlatılıyor bu konuda yani böyle neredeyse ışık hızında hareket eder gibi, yani rüzgarlara binip gitmesi ayetlerde anlatılıyor zaten. Keyfiyeti nasıl, ne şekilde oluyordu, ayrıntılarını çok bilmiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle buna haber veriyor. Yani onun rüzgarlara binip gitmesi, yani böyle üstü şeyler ona e, müyesser kılınmıştı. 82, şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık eden, kavvas dediğimiz dalgıç, yeğusun, ve bundan başka işler görenler vardı. Yani bu cinlerden, şeytanlardan, Süleyman Aleyhisselam için böyle dalgıçlık yapan, denizlere dalan ve daha başka işler yapan kimseler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. 83 Eyyub'u da hani Rabbine başıma bu dert geldi, sen merhametlerin en merhametlisin diye niyaz etmişti. Ebu Ureyr Radyo'lan şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Eyyub Aleyhisselam çıplak olarak guslediyordu. Bu sırada altın bir çekirge üzerine konu verdi. Eyyub Aleyhisselam hemen onu almak için elbisesine büründü. Rabbi Teala da ona, Ey Eyüp, seni görmüş olduğun her şeyden müstahni kılmamış mıydım? Yani seni zengin, ihtiyaçsız kılmamış mıydım? Diye nida etti. Eyyub Aleyhisselam da elbette ki, İzzetin hakkı için öyledir ama, Senin verdiğin bereketten de müstahiniye olamam. Yani ondan da geri durmam diyerek, Böyle muhabbet ediyor. Bukhari rivayet etmiştir bunun sayinde. Burada ayrıca çıplak olarak gusletmenin cevazına delil getirilmiştir bu hadis. Yani kendisini gören kimse olmadıktan sonra çünkü böyle bir durum anlatılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle bir şey benim ümmetime caiz değildir. Böyle bir şey söylemiyor. Fakat faziletli olanı her zaman için mesela kişinin yalnız dahi yalnız başına iken dahi haya ederek Allah'tan, meleklerden haya ederek, yalnızken dahi örtüsüz durmamasıdır. Yani peştemal kullanmak mesela kuslederken e, makbuldür. Ama bu da caizdir. Yani eğer e, mesela banyo gibi, bugünkü banyolar gibi kapalı bir ortamda kişi ediyorsa onu gören kimse söz konusu değilse, e, bunda da sakınca olmadığını anlıyoruz. Enes bin Malik radyalentiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah'ın nebisi Eyüp aleyhisselam uğradığı belaya 15 sene sabretti. Yani öyle bir hastalık ki 15 sene. Yani dile kolay. 15 sene sabretti. Kardeşlerinden 2 kişi dışında uzak yakın herkes onu terk etti. Yani öyle bir hastalık ki insanlar hep ondan uzaklaştılar. Sadece kardeşlerinden 2 kişi. O 2 kişi ise en özel kardeşleriydi. Sabah akşam Eyyub Aleyhisselam'a uğrarlardı. İkisinden biri diğerine bir gün dedi ki, bil ki Allah'a yemin olsun Eyyub alemlerde kimsenin işlemediği bir günah işlemiştir. Yani bu öyle bir günah işlemiş ki demek ki o yüzden böyle müptela edilmiş. Böyle dedi. Arkadaş da ona ne demek bu dedi. O da 18 seneden beri Allah ona rahmet edip de belasını kaldırmadı dedi. İkisi Eyyub Aleyhisselam'ın yanına gidince bunu diyen kişi sabredemedi ve bunu anlattı. Eyub aleyhisselam ona dedi ki ne dediğini bilmiyorum. Allah biliyor ki ben münakaşa edip de Allah'ı zikreden iki kişiye uğrar ve evime geri dönerdim. Onların Allah'ı hak dışında anmalarının nahoşluğundan dolayı da onlar adına ben kefaret verirdim. Eyüp yani burada yani benim öyle hani sizin bahsettiğiniz şekilde çok büyük günah işlemiş olmalı diyorsunuz ya yani böyle bir şey bilmiyorum fakat e, yani hatam olabilecek böyle bir durum var diyor. Yani münakaşa edip Allah zikreden iki kişiye uğrar ve evime geri dönerdim diyor. Yani varsa böyle bir hatam var diyor. Eyüp aleyhisselam ihtiyaç gidermek için çıkardı ve ihtiyacını giderdikten sonra hanımı onun elinden tutardı. Bir gün ihtiyacından hanımına dönmekte gecikti ve Allah Teala Eyüp'a yerindeyken Ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su dedik diye vahiy indirdi. Saat suresi 40. ayet. Eyyub aleyhisselam gecikince hanımı yanına gitti. Allah onun üzerindeki hastalıkları kaldırmış ve Eyyub aleyhisselam hanımının karşısına eskisinden daha da güzel bir şekilde çıkmıştı. Hanım onu görünce Allah seni mübarek kılsın. Allah'ın şu hasta olan nebisini gördün mü? Vallahi onun sıhhatli olduğu zamanki halinden senin kadar benzeyen birini görmedim. Yani onu bir nevi tanıyamamış. Yani Allah'ın nebisi Eyüp ona o kadar benziyorsun ki diyor. Onun sıhhatli haline benziyorsun sen diyor. Eyüp aleyhisselam işte ben oyum dedi. Eyüp aleyhisselamın buğday ve arpa koymak üzere kullandığı iki harmanı vardı. Allah iki bulut gönderdi. Biri buğday harmanının üzerine geldi ve harman dolup taşınca kadar altın yağdı. Diğeri de arpa harmanının üzerine geldi ve harman dolup taşınca kadar gümüş yağdı. Evet. Bunu hakim İbn-i Ban, Ebu İbn-i tarihinde, Ebu Yala, E hadis-u tıvalde taberani sayısnatlar rivayet etmişlerdir. Yani bu kadar uzun süren bir hastalık ve Eyüp Aleyhisselam Rabbine daima şükreden, sabreden sabrıyla meşhur. Eyüp sabrı derler. Ee, bu sabrından dolayı işte bu, bunlarla ödüllendiriliyor. Bedeni eskisinden iyi bir hale getiriliyor. Mal mülk açısından da çok daha fazlası ona lütfediliyor. Allahu Alem şu banyo olayı da yani guslederken ederken altın çekirge düşmesi olay da bundan sonra yani Allah seni müstahane kılmadın buna rağmen hala buna mı şey yapıyorsun dama ediyorsun gibisinden bir itap geldiğinde ben, Ya Rab ben senden gelecek her hayra muhtacım diye mukabele ediyor. Evet. 84. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Yani Eyyub aleyhisselam duasını. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradını. Ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Katade dedi ki Allah Eyüp Aleyhisselam'ın ailesini diriltip benzerleriyle birlikte ona vermiştir. Katade böyle açıklıyor bu ayet. 85. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifli'de. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Mücahit dedi ki Zül Kefil nebi olmadan, e, nebi olmayan salih bir kimseydi. Yani bu bir peygamber değil de salih bir kimseydi. Kaminin nebisine kendisinden sonra dini ikame edeceği, yolunu devam ettireceği ve insanlar arasında adil bir şekilde hüküm vereceğine dair kefil olduğu ve bunu ifa ettiği için kendisine Zül Kefil yani kefalet sahibi adı verilmiştir. Yine Mücahit dedi ki, el yesa zaman ben hayattayken insanlara onu idare, onları idare edecek birisini yerime halife olarak bıraksam da nasıl iş yapacağını görsem dedi. İnsanlar toplandılar da o, şu üç şartla bunu benden kim kabul eder? Halife olarak bırakacağım kişi gündüz oruçlu olacak, geceyi ihya edecek ve öfkelenmeyecek dedi. Gözlerin hakir göreceği biri kalktı, yani insanların düşük gördüğü, hakir gördüğü birisi kalktı, ben dedi. Elyasa aleyhisselam, sen gündüz oruç tutar, geceyi ihya eder ve öfkelenmez misin diye sordu. Adam evet diye cevapladı. O gün kavmi geri çevirdi. Ee, diğer gün aynı sözlerini söyledi. Yani kavmi kabul etmedi bu adamı. ikinci gün yine aynı şeyler söyledi. Herkes sustu. Yine bu adam kalktı. Ben dedi. Elyasa onu kendisine halife tayin etti. İblisle şeytanlara falanca dikkat ediniz. Onu azdırmak görevinizdir dedi. Ancak o kişi Şeytanları bundan aciz bıraktı ve iblis ''Onu bana bırakın'' dedi ve fakir, yaşlı bir ihtiyar suretinde ona gitti. Öyle uykusu için yatağına yattığı zaman ona vardı. Gece ve gündüz sadece o kısa uykusundan başka uyku uyumazdı. İblis kapısını çaldı. ''O kimdir o?'' diye sordu. İblis ''Mazlum bir yaşlı ihtiyar'' dedi. Kalkıp kapıya açtı ve iblis ona ''Benimle kavmim arasında bir hasımlık, husumet var.'' Onlar bana zulmettiler, bana şöyle şöyle yaptılar diye uzun uzun anlatmaya başladı. Sonunda günün sonu geldi ve adamın öyle uykusu gitti. Ben geldiğim zaman bana gel, senin hakkını alıvereyim dedi. Gitti yerindeyken ihtiyarı görür müyüm diye bakmaya başladı, göremedi. Kalktı aradı, ertesi gün olunca insanlar arasında hükmetmeye ve onu beklemeye başladı. Yine onu göremedi. Öyle uykusuna dönüp de yatağına yattığında iblis ona gelip kapıyı çaldı. O kimdir o diye seslendi. Mazlum yaşlı ihtiyar diye cevap verdi. Yani dikkat edin zamanlamaya. Yani çok az uyuyor bu zat Zülkif. Fakat yani günün az bir kısmında uyuyor. Tam uyuyacağı vakitlerde geliyor. Uykusundan alıkoya yani uykusunu kaçırıyor. Mazlum yaşlı ihtiyar diye cevap verdi. Kapıyı açtı ve ben sana hükmetmek için oturduğum zaman bana gel demedim mi? Yani hükmetme vaktinde gel, dinlenme vaktinde değil. Bu şekilde söylemedin mi? dedi. İblis, onlar en habis bir kavimdir. Senin hükmetmek için oturur olduğunu bildikleri zaman biz sana hakkını veririz dediler. Sen kalktığın zamansa benim hakkımı inkar ettiler dedi. O kişi git. Ben insanlar arasında hüküm vermek üzere geldiğim zaman bana gel dedi. Böylece öyle uykusunu kaçırdı. Gitti ve onu beklemeye başladı. Onu göremedi. Uykusuzluk ona ağır gelmeye başladı ve ailesinden birine hiç kimseyi şu kapıya yaklaşmaya bırakmayın ki uyuyayım. Şüphesiz uykusuzluk bana ağır gelmeye başladı dedi. Yine o saat gelince İblis ona geldi. Kapıya dikmiş olduğu kişi İblis ise Gersin geri dön ve git dediyse de iblis muhakkak ben dün gelmiş ve ona durumumu anlatmıştım dedi. Adam hayır Allah'a yemin olsun ki kendisine yaklaşmak için kimseyi bırakmamamızı o bize emretmiştir dedi. Şeytan çaresiz kalınca baktı ve evde bir delik görüp oradan tırmandı ve eve girdi. Kapıyı içeriden çaldı. Adam uyandı ve ey filan ben sana emretmemiş miyim dedi. Kapıdaki adam... Benim tarafımdansa Allah'a yemin olsun ki sana kimse gelmedi. Yani bekçisine ben seni işte kimseyi bırakma diye uyarmadım mı diyor. Yani ben kimseyi bırakmadım diyor bekçi de. Ee, sana geldiğine bak dedi. Kapıya baktı ve bir de gördü ki daha önce kapatmış olduğu şekilde kapalıdır. Kap kapalı. Ve adam da İçeride yani evde onunla beraber. Onu tanıdı ve sen Allah'ın düşmanı mısın dedi. Yani iblis olduğunu anladı. İblis evet sen beni her bir şeyde aciz bıraktın ve ben de seni kızdırabilmek için gördüğün işi yaptım dedi. Allah Teala da ona Zülkifil adını verdi. Zira o bir işi te tekeffül etmiş ve bu kefaletine vefa göstermişti. Yani üstlendiği görev haklıyla yerine getirmişti. Bunu taberi rivayet etmiştir tefsirinde. 86 Onları rahmetimize kabul ettik. Yani bu nebileri. Muhakkak ki onlar salihlerdendi. 87 Zunnu'nu da o öfkeli bir halde gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde senden başka ibadete layıkak ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Burada anlatılan Yunus Aleyhisselam'dır. La ilahe illante subhaneke enni kuntu zalimin Buradaki Minez zalimin, ez zalimin eliflam taksıyla fail kalıbındadır. Yani zulüm fiilinin faili zalim, ez zalim diye eliflamlı olarak gelmiştir. Yani fail kalıbıyla fiil kalıbı birbirinden ayrı şeylerdir. Bunu neden söylüyoruz? Ee, Bazıları işte Maide 44. ayetindeki ha-ülâil kafirûn ayetini işte Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler büyük küfürle kafirlerdir. Çünkü el-flam takısıyla el-kafirun deniliyor. Burada diyorlar. Bunda da bu açıklamaları destekleyebilmek için İbn-i Teymiye'nin yaptığı bir izahı delil getiriyorlar. Çünkü İbn-i şöyle demiştir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün el-zulm, el-fısk ve el-küfr -kü kelimeleri büyük zulme büyük fıska büyük küfre delalet eder. Bu doğru. İbn-i söylediği şeyde sıkıntı yok. Ama fiil kalıbıyla, fail kalıbı birbirinden farklı şeylerdir. Yani el küfür, el fısk ve ez zulüm. Evet, Kur'an'da bunlar geçtiği zaman bununla fiilin hükmü olarak bunun büyük küfür olduğu, büyük zulüm ve büyük fıskı olduğu anlaşılır. Bu fiilin hükmüdür. İbn-i Teymi de fiilin hükmü hakkında söylüyor bunu zaten. Ama faile gelince, mesela acaba burada Yunus Aleyhisselam şunu mu söyledi? La ilahe illan te subhaneke inni kunti minez zalimin ya Rabbi ben nefsime zulmettim, senden başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim, yani büyük zulümle zulmettim. Kafirlerden oldum mu, bunu mu kastediyor acaba? Peygamber için bu mümkün değildir. Bu sebeple Mayda 44'te geçen el kafirun kelimesi de fail kalıbındadır. Yani Elif gelmiş olması büyük küfürle e, kafir olmak manasında illaki değil. Bununla beraber bu ayette bahsedilenler büyük küfürle kafir oldular. Yani Mahide 44'te bahsedilenler, o Yahudiler, büyük küfürle kafirler idiler. Fakat e, işte kim Allah'ın indirilmeye hükmetmezse o mutlaka büyük küfürle kafir olmuştur. Değildir bunun manası. Çünkü bu haberdir. Haber kipinin... E, <gülüyor> Hüküm babında ele alınabilmesi için yani Kur'an'da verilen haberlerin hüküm bazında ele alınabilmesi için haklarında haber verilenlerle haklarında hükmedilecek olanlar arasında tam bir intibak olması lazım. Ne demek bu? Mesela Mayda 44'te haklarında haber verilenler kimler? Yahudiler. Onlar ne yaptılar? Allah'ın ayetini inkar ettiler bir. Yani Allah'ın hükmünü inkar ettiler. Rejim cezasını inkar ettiler. Bununla kalmadılar. Allah'ın hükmünü gizlediler. Tevrat'ta o hükmü gizlediler. Allah'ın hükmü yok. Bu inkar manasında zaten. Bununla kalmayıp ne yaptılar? Kendilerinden bir hüküm icat ettiler. Dediler ki, yani seçkinlerinden birisi zina ettiğinde, işte onların cezası Allah'ın dinine göre yüzlerinin kara vurulup rezil edilmeleridir. Öldürülmeleri değil. Yani kendi uydurdukları hükmü de Allah'ın dinine nispet ettiler. O halde bu ümmetten her kim, Allah'ın hükmünü inkar ederse büyük küfürle kafir olur. Aynı bu Yahudilerin kafir oldukları gibi. O zaman tam bir intibak vardır. Veya kendiliğinden bir hüküm icat eder de Allah'ın dininde hüküm budur derse, Cengiz Han'ın yaptığı gibi, yani Yahudiliği, Hristiyanlık, Müslümanlık ve kendisinin çıkardığı bazı hükümler bunların hepsi Allah'a ulaştıran yoldur. Allah'ın dinidir derse, bunun gibi yaparsa o da büyük küfürle kafir olmuştur. Çünkü bu da Mayda 44'te haklarında haber verilen kimselerle durumu tam bir intibak halindedir. Ama bu şekilde olmayan, mesela Allah'ın hükmünü inkar etmiyor. Evet, Allah'ın hükmü mesela zinaden hakkında rejimdir. Bunu inkar etmiyor. Kendiliğinden bir hüküm uydurup da bunu Allah'ın dinine, Allah'ın dininde işte zina edenlerin cezası hapse atılmaktır falan diye böyle bir hüküm uydurup Allah'ın dinine nispet etmiyorsa Allah'ın hükmünü kabul ediyor. Fakat e, bir isyan olarak onu uygulamıyor. Mesela zina edeni recmetmiyor. Başka bir şey yapıyor. Hapse atıyor mesela. Fakat Allah'ın dinine de nispet etmiyor bunu. Allah'ın dininde hüküm budur demiyor. Böylesi küçük küfürdür. İşte İbn Abbas Radyalama'nın bahsettiği kufurduğu ne kufur ifadesi böyle bir küçük küfür hakkındadır. Yani bunun manası Mayda 44'e göre bu ümmetten hiç kimse büyük küfürle kafir olmayacak demek değil. Büyük küfürle olabilir. Dediğimiz gibi. Ya Allah'ın hükmünü inkar eder kafir olur büyük küfürle. Ya Allah'ın indirdiğiyle beşerin hükmünü eşit görür. Bununla büyük küfre düşer. Veya tebdilde bulunur. Yani Allah'ın hükmünü değiştirir. Kendilerinden bir hüküm uydurur veya beşer ait bir hükmü Allah'ın dinlen nispet eder. Bu da büyük küfürdür. Bunun dışında başka e, hükmetme yolları vardır ki onlar küçük küfürdür. Şimdi birisini işte büyük küfürden durumunun büyük küfürde olmadığını açıkladığımızda, yani sırf Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmediyor diye büyük küfürde değildir dediğimizde biz onu temize çekmiş olmuyoruz. En azından o küçük küfürle kafirdir. Yani dinden çıkarmayan, büyük günah işleyen e, bir kimse konumdadır. Dinden çıkmamıştır ama yaptığı şey küçük küfürdür. Yani onun yaptığı fiil temiz bir fiil değildir. Dolayısıyla günümüzde işte demokrasi dinine intibak eden, demokrasiyle hükmeden buna inanıyor mu inanmıyor mu? İtikat ediyor mu, etmiyor mu? Bize bunu açıklamadığı için biz bilmediğimizde demokrasinin hükümlerine göre veya herhangi bir beşeri hükme göre hükmeden zamanımız yöneteceğini biz doğrudan tekfir etmiyoruz. Yani bunlar büyük küfürle kafir olmuştur, İslam dışına çıkmıştır demiyoruz. Ta ki kendileri bu küfürlerini açıklamadıkça. Bunu tekfir etmiyoruz diye biz bunları salih görüyoruz demek değil. Bilakis bunlar Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmettikleri sürece küfürdedirler. Ama büyük küfür ama küçük küfür. Zahiren şu an ortaya koydukları şey küçük küfürü gösteriyor. Yani fısk. Fasıktır bunlar. En azından fasıktır. Bunları salih diye niteleyenler ise zamanımızın nürceleridir. Bir kimse Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmesine rağmen bunu salih gören, hatta Allah dostu diyenler var. Kendisini selefi diye niteleyip de bu zalimleri Allah dostu niteleyenler bile var. Bunların akideleri habis mürci akidesidir. Dikkat edin, mürci akidesi harcilikten daha iyidir. Böyle bir batıl bir inanış var bazılarında. Mürcelik harcilikten daha iyi. Böyle bir şey yok. Pisliğin hepsi pislik. Ve mürciye itikadı da en az harcilik kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dilinde şiddetle reddedilmiş, küfürle bir tutulmuş bir itikattır. Ümmetimden iki sınıf var ki diyor, zındıklardır onlar diyor. Birisi kaderiye, birisi mürciye diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani hariciler hakkında tetkiler olduğu gibi, mürciyenin habis akideleri hakkında da bunlar vardır. Bazıları sırf harici olmamak için, yani haricilerin aşırılıklarına bir antitepki olarak, maalesef mürciye akidelerini benimsiyorlar, hak ile batılı birbirine karıştırıyorlar ve çoğu kimse, birçok kimse, bu hoşlarına, hevalarına uyan bu yeni uyduruluk dini mezebi, mürciye mezebini selefilik gibi bile takdim etmeye başlamışlardır. Yani el-i sünnet vel cemaatin selefin menheci her iki sapmadan da beridir. Evet, İbn Abbas radıyallahu diyor ki Fezanne enlen naktire aleyh ifadesi ayetteki zünun kendisine isabet eden azab bile onu yakalayamaya yakalamayacağımızı zannetti demektir diye açıklıyor. Katade de şöyle dedi: Karanlıklarla kastedilen gecenin karanlığı yani burada çoğul var, zulümat, karanlıklar demek. Gecenin karanlığı, denizin karanlığı ve balığın karnındaki karanlıktır. Yani üç karanlık içerisindeydi Yunus Aleyhisselam. Saad bine bir Vakkas radyo alındı. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu: Zünluğunun balığın karnındaki duası. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Yani la ilaha illa ente subhaneke inni kunti minez zalimin duas. Gerçekten ben zalimlerden oldum şeklindeydi. Bir Müslüman da bununla Rabbine dua ederse mutlaka duasına icabet edilir. Demek ki duaların icabeti için dua esnasında yapılacak zikirlerden birisi de bu. La ilahe illa ente subhaneke inni kunti minez zalimin. Burada nefsi... Ee, Temize çekmekten uzaklaşma vardır, tevazu vardır Allah Azze ve Celle'ye karşı, hatasını itiraf vardır ve Allah Azze ve Celle'yi tenzi edip onu birlemek söz konusudur bu zikirde. Bu hadisi, Tirmizi, Ahmet, Sünnel-i Kübra'da, Nesai, Hakim-i Tirmizi, nevadül Usul'de, Bezzar, Taberi, Hakim ve Şuab-ı İman'da Beyhaki sayısınavta rivayet etmişlerdir. 88. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. 89. Zekeriya'yı da hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısı. 90. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de kendisi için ıslah ettik. Onlar hayır işlerinde koşturuyorlar umarak ve korkarak. <gülüyor> hâf ve reca ile bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. Yani huşu içindeydiler. Katade Raymullah dedi ki: "Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı kısır idi. Allah onu doğurgan kıldı ve hanımından Yahya'yı bağışladı." İbnü Cüreyh Raymullah dedi ki: "Allah'tan rahmetin umarak ve azabından korkarak yalvarıyorlardı. Yani hâf ve reca dengesi içerisinde demek. Ebu Hürer Radyalan dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, Zekeriya aleyhisselam marangoz idi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. 91 Irzını iffetle korumuş olanı da biz ona ruhumuzdan üfledik, onu ve oğlunu alemler için bir ibret kıldık. Yani Meryem aleyhisselam bahsediliyor bu ayette. Ebu Üreri radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben insanların İsa bin Meryem'e en yakın olanıyım. Yani İsa aleyhisselam ile Muhammed ve vesselam arasında başka bir nebi yok bu manada. Şüphesiz onunla benim aramda başka bir nebi yoktur. Böyle açıklıyor zaten. Muhakkak o nüzul edecektir. Bir de kendisinden sonra nüzul edecek ya, yani peygamberinden sonra. Yani İsa Aleyhisselam'ın iki e, döneminin arasında bu bakımdan bu yakınlık. Muhakkak o edecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O orta boylu, kızıla ve beyaza çalan benizli, yani ikisinin arasında kızıl ve beyaz arasında, ıslak olmasa da başından sanki sudamlar gibidir. İnsanlarla İslam için savaşır, haçı kırar, domuzu öldürür cizyeyi kaldırır. Allah onun zamanda İslam dışındaki bütün dinleri yok eder. Mesih ed-deccali öldürür. Yeryüzüne güvenlik yayılır. Hatta arslanlar deveyle, kaplanlar sığırla, kurtlar koyunlarla beraber olurlar. Çocuklar yılanlarla oynar da zarar vermezler. Böylesine güvenlik yayılır. İsa aleyhisselam yeryüzünde 40 sene kalır. Sonra vefat eder. Müslümanlar onun üzerine cenaze namazı kılarlar. Allah'ın salatı onun üzerine olsun. Bunu İbn-i rivayet etmiştir. 92. Muhakkak ki bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin. i̇bn Abbas Radyo'ya yollanma dedi ki, sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Yani dininiz tek bir dindir demektir. 93. Kendi aralarında işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir. İbn-i Zeyd dedi ki, yani dinde ihtilafa düştüler. 94. Bu durumda her kim mümin olarak salih ameller işlerse onun çabası inkar edilmez. Zira biz onu yazmaktayız. 95. Helak etmeye azmettiğimiz bir belde için artık onlara geri dönüş yoktur. i̇bn Abbas radıyallahu anh, ayeti hırme ala karyetin şeklinde okumuş. Yani normalde ayet bizim kıraatimizde yaygın olan kıraatte. Ve haramun ala karyetin yani mahrumiyet. Manasında haram. Bunu i̇bn Abbas Hirm şeklinde okumuş. Hirme diye okumuş. Ve bunu şöyle açıklamış. Helaki kendine vacip, vacip kıldığımız bir belde için artık tevbe yoktur demiştir. Yani Allah bir beldeyi helak etmeyi artık vacip kılmışsa, ona azmetmişse onlara artık geri dönüş yok. Hak etmiştir onlar. Hasan el-Basri dedi ki yani onlar tevbe etmezler. Allah onlara tevbeyi nasip etmez demektir bu manası. 96. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman. i̇bn Abbas radıyallahu anh her bir tepeden akıp gelirler demiştir. Böyle açıklamıştır ayeti. Ebu Hurey radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yecüc ve Mecüc her gün setti kazarlar. Gedikten güneş ışınlarını gördüklerinde amirleri, Haydi artık dönün yarın. Yarın kazarsınız der. Ertesi gün oraya geldiklerinde setin eskisinden daha sağlam olduğunu görürler. Yani Allah onu tamamlar, eskenle getirir. Nihayet va'deleri dolup da Allah Teala onları insanların üzerine göndermek istediğinde yine kazarlar. Gedikten güneş ışıklarını gördüklerinde amirleri, başlarındaki patronları der ki: "Haydi artık dönün. İnşallah yarın kazarız." Yani bu sefer inşallah demeyi Allah ona nasip eder de inşallah der. Bu defa inşallah kelimesini kullanır. Ertesi gün oraya geldiklerinde kazıklar yeri bıraktıkları gibi bulurlar. Kazmaya başlarlar ve insanlar üzerine horuç ederler. Bunu İbn-i İbban Ahmet, İbn-i Mace, Ebu Yala ve Allâmet Dâni, Sünnel-ül Varde Filfiten'de rivayet etmişlerdir sayı sınavla. Ebu Said El-Hudri Radyalan'tan gelen rivayette, Yecüc ve Mecüc setli açılacak ve Allah Teala nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman ayetinde buyurduğu gibi onlar <gülüyor> çıkıp yeryüzünü istila edecekler. Müslümanlar da onların saldırısından dolayı yerlerini bırakıp geri çekilecekler. Kaçacaklar yani. Hatta kalan Müslümanlar şehirlerine ve kalelerine sığınmış olacak. <gülüyor> Ve otlayan sürülerini yanlarında barındıracaklar. Yecüc ve Mecüc nehire uğrayıp yatağında hiçbir şey kalmayacak şekilde suyunu içip tüketecekler. Onların arkasından gelen geridekiler oraya uğrayacaklar ve sözcüleri şüphesiz bu yerde önceden su varmış diyecekler. Yani sadece bir alamet yani kurumuş bir nehir görecekler. Alametini görecekler sadece. Belki nem olacak orada. Onlar geride hakim olacaklar. Sonra sözcüleri, şu insanlar yeryüzü halkıdır, işlerini bitirdik. Andolsun ki şimdi gök halkıyla savaşacağız diyecek. Hatta onlardan biri mızrağını göğe doğru fırlatacak ve mızrağı kana bulanmış olarak dönecektir. Bunun üzerine onlar, biz gök halkını da şüphesiz öldürdük diyecekler. Onların böyle olduğu sırada, yani aslında öldürdükleri kimse yok ama Allah azze ve celle onları fitnelerini artırmak için e kanlı olarak oklarını geri düşürecek. Yani biz gökteki melekleri de onları da bitirdik diye böyle bir zanna kapılacaklar. Böyle bir fitne. Onların böyle olduğu sırada Allah'a aniden deve kurdu sürüsüne benzer hayvanlar, yani kurtçuklar gönderecek ve bu hayvanlar onları boynlarından yakalayacak ve onlar çekirge sürüsünün ölümü gibi ölüp birbirinin üstüne yığılıp kalacaklar. Savahlığın Müslümanlar onların ses sedasını işitmeyecekler demek ki yani o yani o derece kalabalık işte nehir bile işte içip kurutacak kadar bir kalabalık zaten Allah Resulü bunların ne kadar kalabalık olduklarını anlatıyor, çabuk üremeleri, e, çok kalabalık olmalarına sebep. Bir de onların uğultularını düşünün yani Allah bu negaf kurtçuklarını gönderdiği zaman da. Bunlar bir çekirge sürüsü gibi ölecek. Üstte yığılmış bir vaziyette. Yığın halinde. Ve sesleri de kesilecek. Yani demek ki dünyada o zaman büyük bir uğultu olacak. Yani bu kadar kalabalık. Her kafadan bir ses çıktı mı. O ses gidecek demek ki oradan anlayacaklar. E, bunun üzerine Müslümanlar kim canını feda edip onların ne yaptığına bakacak diyecekler. Ama emin de değiller. Ses kesildi ama ne oluyor acaba? Yani kim kendini feda edecek? Yani ola ki eğer... Hayattalarsa, oradalarsa e, anda işini bitirecekler bu adamın. Kim bu işi yapacak, haber getirecek? Bunun üzerine Müslümanlardan kendisini Yecüc ve Mecüc'e öldürtmeye hazırlamış durumda olan bir adam inecek ve Yecüc ile Mecüc görüğünü ölmüş olarak bulacak. Burada böyle bir durumda kendini tehlike atmanın cevazını da anlıyoruz. Böyle bir durumda. Bunun üzerine Müslümanlar ra şöyle seslenecek. Dikkat ediniz, sizleri müjdeliyorum. Düşmanlarınız ölmüşlerdir. Bunun üzerine Müslümanlar sığındıkları yerlerden dışarı çıkacaklar ve küçük baş büyük baş hayvanlarını salıverecekler. Hayvanlar daha önce yedikleri otlarla semizlenmelerinden daha iyi bir şekilde onların etlerini yiyince semizleyecekler. Yani bu hayvanlar Yecüc ve Mecüc'ün etlerini de yiyecekler. Daha iyi bir şekilde semizleyecekler. Bunu Ahmet İbn-i Mace Ebu Yala taberi, İbn-i Hakim Sayısnal'da rivayet ettiler. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan diğer rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam, elbette Kabe'ye, Kabe Yecüc ve Mecüc'ün çıkışından sonra da hac edilecek ve umre yapılacaktır buyurmuştur. Bunu da kadar rivayet eder. 97. Ve gerçek vaat yaklaşınca birden inkar edenlerin gözleri dona kalır. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz bu durumdan habersizmişiz. Hatta biz zalim kimselermişiz derler i̇bn Zeyd dedi ki kıyamet gününün yaklaşması kastedilmiştir. Hani e, Enam 158. ayetin tefsirinde aktarmıştık. Yani Rabbinin bir takım ayetleri, alametleri geldiği gün. iman etmemiş olan veya imanla hayır kazanmamış olanların artık imanları onlara bir fayda vermez buyuruyor ya ayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu güneşin battan doğması gibi e, bazı büyük alametlere bağlıyor. Tabbenin çıkması gibi. Bu da böyle bir durum. Yani bunlar evet pişman olacaklar. Yazıklar olsun bize biz bu, durum, bu durumdan habersizmişiz. Yani kıyameti artık gördüğün zaman o anda iman etmenin bir manası yok. Yani onu inkar etmek mümkün değil zaten. Artık kıyamet, ha, güneş battan doğdu misal. Yani o anda tamam ben artık Allah'a iman ediyorum, peygamberine iman ediyorum veya e, şu an imanımda e, zaaf içindeydim, yakinim yoktu. Şimdi yakinim geldi. Artık ibadet edeceğim Rabbime kulluğa Devam edeceğim, hayrımı artıracağım dese o andan sonra artık bir manası yok. Çünkü o zaman herkes için durum eşitlenmiştir. Ee, burada da bu itiraflar bir işe yaramayacak. 98. Siz ve Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz cehennem yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. i̇bn Abbas Radyalama, hasab Cehennem kelimesi cehennemin ağaçları demektir, demiştir. 99 eğer onlar birer ilah olsalardı oraya girmezlerdi. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Evet. Burada neyse sonraki şeyde gelecek. İbn Abbas radıyallahından bu ayetler nazil olduğu zaman müşrikler Allah dışından meleklere, İsa ve Uzeyr'e de ibadet ediliyordu. Ayet ne diyor? Siz ve Allah dışında ibadet ettikleriniz cehennemi yakıtlarısınız. Yani müşrikler ve onların ibadet ettikleri Bunlarda da mı cehennemde olacak demeye başladılar. Bunun üzerine sonraki ayet, 101. ayet geliyor. Tarafımızdan kendilerine güzellik takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Ayeti nazi oldu. Kendilerine güzellik takdir edilenlerden kastedilen İsa Aleyhisselam, Uzeri Aleyhisselam ve meleklerdir. Yüz orada onlara inlemek düşer cehennem halkı için. Yine onlar orada duymazlar. 101. İşte istisna edilenler. Tarafımızdan kendilerine güzellik takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Mücahit dedi ki, kendilerine güzellik takdir edilmiş olanlar İsa Aleyhisselam, Uzeyr Aleyhisselam ve meleklerdir. Az önce İbn Abbas'tan aktarılan şeyin aynısını söylüyor yani. İbn Abbas radyalanma burada uzunca da anlatıyor kıssası, kıssayı. Az önce işaret ettiği kıssayı ayrıntılarıyla anlatıyor. Diyor ki, ''Siz ve Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz cehennem yaktısınız. Siz oraya gireceksiniz.'' Enbiya 98 ayeti nazil olduğunda Mekke halkının gücüne gitti ve ilahlarımıza dil uzatıyor.'' demeye başladılar. Yani bunu ilahlarına hakaret olarak kabul ediyorlardı. İbnüz Zeb'ari ''Sizin için Muhammed ile ben tartışırım, onu bana çağırın.'' dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde i̇bn Zebari, ''Ey Muhammed bu ayette kastedilen sadece bizim ilahlar mı yoksa Allah dışında kendilerine tapılan her şey mi?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah dışında tapılan her şey buyurdu. i̇bn Zebari, ''O zaman Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki yenik düştün. Ey Muhammed İsa'nın salih bir kul olduğunu, Uzeyr'in salih bir kul olduğunu, meleklerin de salih kullar olduklarını yine sen söylemiyor muydun?'' deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu i̇bn Zebari, Hristiyanlar İsa'ya, Yahudiler Uzeyr'e, Muleyh oğullar da meleklere tapıyorlar dedi. Mekkeliler sevinç içinde bağırmaya başladılar. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Kendilerine güzellik takdir edilenler kastedilen İsa, Uzeyr ve meleklerdir. Yine Meryem oğlu misal verilince, senin kavmin bağırışmaya başladılar. Zuhruf 57. ayeti nazil oldu. Bunu Taha üşerilmiş killa sar da İbn Asakir, Taberani, Zeurmaktı ise Esbab-ı vahidi rivayet ettiler. Elbani eee Sahih-i etmiştir. 102 Bunlar onun ulusunu duymazlar. Yani bu cehennem ulusunu duymazlar. Kimler? Bu güzellik takdir edilenler. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. İbn Abbas delal bu ayet de bahsedilenler Allah'ın dostlarıdır. Sırattan da şimşekten daha hızlı bir şekilde geçerler. Cehennem ateşi onlara dokunmaz ve ulultusunu duymazlar. Kafirler ise cehennemde çöküp kalırlar. 103 En büyük korku dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar. İşte bu size vaat edilmiş olan gününüzdür. Said bin Jubeyr ve İbn Cüreyc der ki bu korku cehennemin cehennemikler üzerine kapandığı zamandır. 104 Sayfelerin dürülmesi gibi göğü düreriz. İlk yaratmaya nasıl başladıksa üzerimize vaad olarak onu öylece iade edeceğiz. Biz vadimizi yaparız. İbn Abbas radıyallanma sicilli lil kutup kavli katibin sayfayı dürmesi gibi demektir. Demiştir. Mücahit Rahim'e olan et sicil kelimesi sayfe demektir. Yaratmaya başladığımız gibi kavliyle kastedilen ise ilk başta olduğu gibi yalınayak, çıplak ve sünnetsiz hale getiririz demektir. Mütekim Allah Resulü'nden bu konuda malum e, insanların haşri ile ilgili bir hadis var. Bühmen diye ifade ediyor. Yani yalınayak, çıplak, sünnetsiz bir şekilde. Yani e, o şekilde e, haşri dilecekler. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki ey insanlar muhakkak siz Allah'a yalın ayak, çıplak sünnetsiz olarak haşredileceksiniz. İlk yaratmaya nasıl başladıksa üzerimize vad olarak onu öylece iade edeceğiz. Biz vadimizi yaparız. Yani Enbiya 104. ayetini okudu. Dikkat edin ki kıyamet günde mahlukatın ilk giydirileni yani bütün herkes çıplakken ilk İbrahim Aleyhisselam olacaktır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. 105, and olsun, zikirden sonra zeburda zeburda da yeryüzüne salih kulların varis olacaktır diye yazmıştık. Burada ez kelimesi levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuz yani kitap ve sünnet birliktedir yani bunun içerisinde. Daha önce anlatmıştık zikir kelimesinin kapsamını. Burada zikirden sonra zeburda da böyle yazıldığı bildiriliyor. Eee Mücahid diyor ki Zebur kitaptır. Zikir ise Allah'ın katında bulunan kitapların anasıdır. Yani levh-i mahfuzu diyor. Yeryüzüyle kastedilen ise cennettir. Yani yeryüzüne salih kulların varis olacak diye kastedilen cennet kastediliyor arz ifadesiyle. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Allah Teala Tevrat ile Zebur'da Gökleri ve yeri yaratmadan önceki ilminde Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ümmetini yeryüzüne varis kılacağını ve onları cennete koyacağını haber vermiştir. Salih kullardan kastedilen onlardır, demiştir. Evet, bitirmişiz zaten. Bitirelim bari. 106. İşte bunda kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır. İbn Abbas radıyallahu anh, kulluk eden bir kavimle kastedilen Amel edenlerdir. 107. Biz seni ancak alevlere rahmet olarak gönderdik. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitap. Ebu İrer Radyalan'ta diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve selleme elan Resulü müşriklere beddua et şöyle buyurdu. Ben lanet okuyucu olarak değil, rahmet olarak gönderildim. Bunu Müslüm rivayet etmiştir. Selman Radyalan'ta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kime öfkeli anımda sövmüş veya lanet okumuşsam bilsin ki ben de bir insanım ve herkes gibi öfkelenirim. Allah Teala beni alemlere rahmet olarak gönderdi. Onun için kime böyle bir şey yapmışsam ben onun için kıyamette bu onun için kıyamette bir dua gibi olacaktır. Yani onun hayrına olacaktır. Eğer haksız bir beddua da lanet bulmuşsam diyor. Bunu Ahmed Ebu Davud Taberan rivayet ederler. Ebu Hureyre'den gelen diğer rivayete Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ben ancak rahmet ve hidayet rah rehberiyim buyurmuştur. Yani innema ene rahmetun muhtaat. 108, de ki bana vahyelilen sadece ilahınızın ancak bir tek ilah olduğudur. Hala Müslüman olmayacak mısınız? 109, eğer yüz çevirirlerse de ki, hepinizi açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. İbn-i dedi ki, Kureyş'in yüz çevirmesi kastedilmektedir. 110. Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. 111. Bilmiyorum, belki de O sizi denemek ve bir zamana kadar sizi faydalandırmak içindir. İbn-i Abbas radıyallahu anlamı şöyledir diyor. Size vaat ettiğim azap ve kıyametin ertelenmesi belki de sınanmanız içindir. 112. De ki Rabbim hak ile hükmet. Bizim Rabbimiz sizin anlattıklarınıza karşı kendisinden yardım istenen Rahmandır. Katade dedi ki Nebiler Rabbimiz bizimle kavmimiz arasında hak ile hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısın derlerdi. Araf 89'da bildirildiği gibi. Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme de ey Rabbim hak ile hüküm ver demesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin hak yolda düşmanlarının ise batıl yolda olduklarını biliyordu. Bunun için düşmanla karşılaştığı zaman ey Rabbim hak ile hüküm ver derdi. Yani hakkı galip getir derdi bunu Yahya bin Selam tefsirinde nakletmiştir. Allah'ın izniyle dördüncü cildi tamamladık. Araya dediğimiz gibi Elbani El Rahimullah'ın fetvalarından derlediğimiz Elbaniyat dersleriyle bir müddet devam edeceğiz. Sonra Allah izni verirse beşinci cilde geçeceğiz. Hayd suresiyle başlayacak beşinci cilt. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en ilahe illan ve estağfurke ve etubileyki.